Cim Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Andolsun olsun inip çıktığı zaman yıldıza, fışkırıp çıktığı zaman çimene, süzülüp aktığı zaman ülker yıldızına, aşağı indiği zaman o parçalar halinde ağır ağır gelene Ki arkadaşınız ne saptı ne de azdı O kuruntudan keyfinden konuşmuyor İndirilmiş bir vahiyden başkası değildir o Kuvvetleri çok müthiş olan Belleti öğretti onu ona Akıl, güzellik ve güç sahibidir Doğrulup dikildi En yüksek ufuktadır o Sonra iyice yaklaştı ve sarktı İki yayın beraberliği gibi Belki ondan da yakındı Böylece vahyetti kuluna vahyettiğini Kalp yalanlamadı gördüğünü. Onun gördüğü şey hakkında kuşkuya düşüp onunla çekişiyor musunuz? Andolsun ki onu bir başka inişte de görmüştü. Son sınır ağacı Sidretül Münteha yanında. O ağacın yanındadır sığınılacak bahçe. O vakit kuşatıp sarıyordu sidreyi kuşatıp saran. Gözne kayıp şaştı, ne azıp haddi açtı. Andolsun ki, Rabbinin en büyük ayetlerinden bir kısmını gördü. Gördünüz mü Uzzayı, Latı? Ve ötekini, Üçüncüsü olan Menatı? Erkek size, Dişi Allah'a mı? İşte bu, insafsız bir bölüştürme. Bunlar, Sizin ve atalarınızın taktığı isimlerden başka şeyler değildir. Onlar hakkında Allah bir kanıt indirmemiştir. Onlar, Onlar, sadece sanıya bir de nefislerin hoşlandığı şeylere uyuyorlar. Andolsun onlara hidayet Rablerinden gelmiştir. İnsan için her özleyip hayal ettiği var mı acaba? Sonrası da öncesi de ahirette dünyada Allah'ındır. Göklerde nice melekler var ki şefaatleri hiçbir işe yaramaz. Allah'ın Dilediği ve hoşnut olduğu kimse için izin vermesinden sonraki durum müstesna O ahirete inanmayanlar Meleklere mutlaka dişilerin adlarını takarlar Onların bu konuda hiçbir bilgisi yoktur Yalnızca sanıya uyuyorlar Sanı ise Hak'tan hiçbir şey kazandırmaz Bizim zikrimizden Kur'an'dan yüz çeviren Ve ireti dünya hayatından başka bir şey istemeyen kimseden Sen de yüz çevir Onların ilimden ulaşacakları şey işte budur. Kuşkusuz yolundan sapmış olanı Rabbin çok iyi bilir. Hidayet üzere yürüyeni de en iyi o bilir. Göklerde ne var yerde ne varsa Allah'ındır. Bu Allah'ın yaptıklarıyla kötülük sergileyenleri cezalandırması, güzel davranıp güzel düşünenleri de güzellikle ödüllendirmesi içindir. O güzellik sergileyenler, Günahın büyüklerinden ve iğrençliklerden çekinip kaçınırlar. Bazı küçük sürçmeler hariç. İç kuşkusuz senin Rabbin affı geniş olandır. Sizi en iyi bilen O'dur. Hem sizi topraktan oluşturduğu zaman, hem de annelerinizin karınlarında ceninler halinde bulunduğunuz zaman. O halde nefislerinizi temize çıkarmayın. Korunanın kim olduğunu O daha iyi bilir. O yüz geri döneni gördün mü? Azıcık verdi sonra inatla sıkıca tuttu. Gaybın bilgisi onun yanında da o mu görüyor? Yoksa haber verilmedi mi ona Musa'nın sayfalarındakiler? Ve o çok vefalı İbrahim'in sayfalarındakiler. Gerçek şu ki hiçbir günahkar bir başka günahkarın yükünü sırtlamaz. Gerçek şu ki İnsan için çalışıp didindiğinden başkası yoktur Ve onun çalışıp didinmesi yakında görülecektir Sonra karşılığı kendisine hiç eksiksiz verilecektir Hiç kuşkusuz son barış Rabbinedir Hiç kuşkusuz güldüren de odur ağlatan da Hiç kuşkusuz öldüren de odur dirilten de Hiç kuşkusuz iki çifti erkeği ve dişi yaratan odur Meni halinde atıldığı zaman bir siperimden Hiç kuşkusuz o ikinci oluşum da onun işidir Hiç kuşkusuz zenginlik veren de odur nimete boğanda Hiç kuşkusuz şira yıldızının şuurlanmanın Rabbi de odur Hiç kuşkusuz daha önceden gelmiş olan adı helak etti Semudu da böylece geriye bir şey bırakmadı daha önce de Nuh kavmini. Çünkü onlar, evet onlar zulmettiler, azdılar. Altı üstüne gelmiş kentleri de yere geçirdi o. Sarıp doladı onlara sarıp doladığını. Peki Rabbinin nimetlerinden hangisinde kuşkuya düşüyorsun? Bu da ilk uyarıcılar gibi bir uyarıcıdır. Yaklaşmakta, yaklaşacak olan yaklaştı. Onu Allah'tan başka kaldıracak, uzaklaştıracak yok. Şimdi siz bu sözden mi hayrete düşüyorsunuz? Gülüyorsunuz, ağlamıyorsunuz ve siz kibirlenip kafa tutarak sersemce somurtuyorsunuz. Artık Allah için secdeye kapanın, ona kulluk, ibadet edin.